Aûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Ve's-salâtü ve's-selâmu alâ resûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. En nahl suresinin malum 37. ayeti i kerimesini görmüştük. Ayet-i Kerime, kendilerine hidayetin hak olduğu kimselerin, pardon dalaletin hak olduğu kimselerin hidayete iletilmelerinin imkansız olduğunu, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bile onları istese dahi, ne kadar gayret gösterse dahi, Hidayete iletemeyeceğini ifade ediyordu. Ondan sonra Bu şekilde hidayeti kabil olmayanların Anlayışlarına Örnek olmak üzere 38. ayet-i kerimede Onların bir tutumları dile getiriliyor. Diyor ki Seyyidübillah ''Ve aksemû billâhi cehde eymanihim la yeb'asullâhu men yemût.'' Cehd, bütün gayret demek, yani bütün cehdini ortaya koydu. Ne kadar sağlam yemin edebiliyorlarsa, yeminlerini ne kadar çok pekiştirebiliyorlarsa, öylece yemin ederek, Allah adına öylece yemin ederek Allah ölmüş olanları ölenleri asla diriltmeyecektir dediler. Şimdi ölümden sonra dirilişin inkarı aynı zamanda gaybın Allah'ın gücünün kudretinin inkarı, Allah'ın gaybı kendisiyle haber verdiği kitabın inkarı, kitabın kendisine indirildiği ve gayba iman ile birlikte diğer şeriat esaslarını tebliğ eden Resulün Risaletinin inkarını da kapsıyor. Oysa ölümden sonra dirilişin belgeleri, delilleri gerek kendi varlığımızda, yaratılışımızda, gerekse de kainatta olan biten hadiselerde o kadar çoktur ki bunları sayıp dökmek mümkün değil. En basiti ve hatırımıza ilk gelebilecek örneklerin başında Mevsimler değiştikçe Değişen ağaçların, ekinlerin durumu Kimi hiç yaprağını dökmez Kimi yaprağını döker Kimisi yazın meyve verir Veya sonbahara doğru veya ilk bahar başlangıcıyla birlikte kimisi kışın meyve verir ama her birisinde daha önce bulunmayan bir hayat ve bir hayat belirtisi, bir diriliş belirtisi ortaya çıkar. Yem yeşil bir ağacın kendisi için canlıdır diyebilirsiniz. Fakat bu ağaçta bugün hiç meyve yokken. Birkaç gün sonra bir hafta sonra zamanı gelince o ağacın meyvelerle dolup taştığını görürsünüz. O ağaçta o meyveyi verme kabiliyeti neyin göstergesidir? Bir tohum atarsınız. Bu bir buğday olabilir. Ağaç, bazı tohum, bazı tohumlarla yetişen ağaçlar olur, bitkiler olur. Bir başka bitkiler için olur. Normalde o attığınız tohumun toprak altında çürümesi lazım. Değil mi? Çürütmüyor onu cenab Allah. Ona öyle bir kabiliyet vermiş ki o küçücük tohuma, toprak altında çürüyecek yerde, Yeni bir hayatın hazinesi oluyor. Yeni bir hayat onunla yeniden başlıyor. Diğer canlılar, insan olsun. Bildiğimiz diğer hayvanlar olsun. Hepimiz yokken var ediliyoruz. Ölüyken diriltiliyoruz. Veya canlılık keyfiyetlerimiz değişip duruyor. Ve bir hücreden meydana geliyoruz. Hücrelerimiz günlük şu kadar binlerce hücre ölüyor. Özellikle gençlik çağında olanlar için şu kadar hücre yeniden diriliyor, hayat buluyor Hangi birisini anlatacaksınız ki? Gece ve gündüz başlı başına ölüm ve dirilişin apayrı göstergeleridir. Bütün bunlara rağmen ve her şeyden önemlisi kainat bir zamanlar canlısıyla cansızıyla yoktu. Ve Allah bu kainatı yoktan var etti. Canlısıyla cansızıyla Tüccresiyle, Güneş Sistemiyle, Atomuyla vesaire. Ve buna rağmen kalkacak birileri ölümden sonra diriliş yok. Tek delilleri ne? Oradan gelen var mı? Sen nereden geldin? Yasin Suresinde Velid bin Muhiradan bahsediliyor. İsmen geçmiyor tabii. Çürümüş bir kemiği getiriyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Aklı sıra Resulullah'a karşı susturucu delili getirecek. Öğütüyor kemiği, eliyle ufalıyor. Ey Muhammed diyor sen ölülerin ölümden sonra diriltileceklerini söylüyorsun. Bu kemik de dirilecek mi diyorsun. Cenab-ı Allah buyuruyor ve ضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال من يحيي çok çarpıcı çok etkileyici kendi yaratılışını unutarak bize getirdi, bir misal verdi çürümüş kemikleri kim diriltecek dedi söz meclisten dışarı be geri zekalı o çürümüş kemik bir zaman canlıydı. O canlıyı öldürdü. Bir canlının kemiğiydi. O canlıyı öldürdü. Daha da geriye git. O canlı bir zamanlar hiç yoktu. Ona hayat verdi. Hayatta olan bir şey bir varlık ölü veriyor. O da ölüyor, öbürü de ölüyor, biz de öleceğiz hayat deyip durduğumuz bu hayat nedir? Bunu hangi ilim tarif edebildi şimdiye kadar? Hangi ilim adamı hayat budur diye bilmiştir? Bütün tarifler hayatın belirtileriyle alakalıdır. Büyürüz falan doğarız, büyürüz, ölürüz. E bunu herkes biliyor. Bu hayatın tarifi değil ki. Bu hayatın belirtisidir, göstergesidir. Hayatın seyridir. Hayatın kendisi bu değildir. Bir an içerisinde gezer, giden, gelen, gördüğümüz bir kardeşimiz, bir insanımız, bir akrabamız, bir yakınımız. Bir bakıyorsun yok kalp sektesi, kalp krizi, yok şu oldu, yok bu oldu. Ama ne gitti bu adamdan? Bu insandan giden ne? Ayrılan ne? Ne oldu ki? Daha önce, beş dakika önce, yarım saat önce, bir saat önce, birkaç gün önce. He? Bizimle beraber, bizim gibi oturup kalkan, yiyip içen, konuşan, gülen, ağlayan, acıkan, sevinen, üzülen... yatan kalkan insan aynı insandı. Ne oldu buna? Ne gitti bundan? Şimdi kas katı uzanı vermiş yatıyor. Ne oldu? Kimse bilemiyor. Öldü diyoruz. Kardeşim ölüm nedir? E hayatın gitmesidir. Hayat nedir? Hayat yürümektir, gitmektir, gelmektir, düşürmektir, oturmaktır, kalkmaktır. Hayır hayat bu değildir. Bu hayatın belirtisidir bunlar. Ruhu bilemiyoruz ki, hayatı tarif edebilelim. İşte, o cesedi, yarım saat öncesine göre ceset haline getiren, beş dakika ne kadar geçmişse ölümünden, kas katı kesilmesini sağlayan kudret, Cenab-ı Allah'ın kudretidir. Dokuz ay önce varlığından söz edilemeyen, denilemeyen varlığı, yok öyle bir şey yok dediğimiz bir varlık, bir bakıyorsunuz annesinin rahmine düştükten belli bir süre sonra annesinin rahminde de büyüyor, gelişiyor Kur'an-ı Kerim'in anlattığı şekilde doğuyor ve bu insan bu haliyle bile bize birçok şekilde kendisini ifade edebiliyor bir yaştan sonra veya bir birkaç günden sonra başlıyor, çevresini anlıyor, tanıyor, ifade etmeye başlıyor. Bir bakıyorsunuz konuşmuş, bir bakıyorsunuz yürümüş, bir bakıyorsunuz büyümüş. Bir bakıyorsunuz sizin gibi oturup kalkmaya, sizin gibi düşünmeye, sizin gibi hadiseleri tahlil etmeye. Değil mi? Sizin gibi kızmaya, üzülmeye, sevinmeye vesaire. Ne yapıyorsak hepsi de yapıyor. Peki nasıl kardeşim? Bu nasıl biz izah edemiyoruz? E, hayatı vereni inkar et. Öldüreni inkar et. Diriltecek olanı inkar et. Bütün bunları inkar et. Sen neye iman edeceksin? Ne var o zaman senin için? Sen de yoksun. Ama varsın ben yokum, şu yokum, bu yok, bu olmaz, bu ol, kendiliğinden oluyor demekle olmuyor. Bunlar izah değil. Bunlar akıllı insanın kabul edebileceği, akıllı insanın aklını rahatlatabilecek açıklamalar değil. İnkar çözüm değil. İnkar karanlığın, bataklığın ta kendisidir. Ama desem ki Allahu haliku kulli şey İş orada bitiyor. Allah her şeyin halıkıdır. Her şeyin yaratıcısıdır dediğin yerde bütün problemler çözülür. Bütün sorular cevabını bulur. O halde öyle yalan yere yemin etmekle mesele çözülmez. Kemik çürütmüş gibi alıp ufalamakla ahiretin olmayacağı manasına gelmez. Peki, Cenab-ı Allah bize, şu hayatı gösterdiği gibi, şu varlık alemini gösterdiği gibi, dileseydi, ölümden sonra dirilişi de, nasıl ki şu sütunu, şu duvarı, beni, kendinizi, inkar edemiyorsak, ahireti de, bu şekilde elle tutulur, gözle görülür. Bir varlık olarak gösterip bize bu işte budur, ahiret budur diyemez miydi derdi? Ama imtihan olmazdı ki. Sen benim varlığımı kabul ettiğin için Allah sana sevap yazmaz. Çünkü inkar edemezsin, mecbursun kabul etmeye. Averum salihin şu kamerası vardır. İster sen yoktu. Var. Bundan dolayı ne sevap kazanırız ne, ne de günahımız olur. Hiç Çünkü bu var, burada imtihan yok. Burada imtihan yok. İmtihan ne? İmtihan Allah'ın sana gösterdiği ayetlerden, Kur'an ayeti olur bu, kainat ayeti olur bu. Ayetlerden hareketle o ayetlerin işaret ettiği istikameti görebilmektir. Az önce anlattığım bütün bu hususlar inatçılar nezdinde kardeşim bu senin söylediklerin iki kere iki dört eder kadar kesin bir şekilde ifade etmiyor diyebilirler. Fakat burada mesele iki kere ikinin dört etmesi veya başka bir şey etmesi değildir. Mesele kalbimizin, aklımızın, ruhumuzun etkilerden uzak, olumsuz etkilerden uzak mutmain bir şekilde bir kanaate varması meselesidir. Kaldı ki düşünen kimseler için bunu da ekleyip her şey imani bütün hakikatler iki kere iki dört eder derecesinde kesindir. Elverir ki biz bunları anlayabilelim, düşünelim. Kainatın ucu bucağı belli değil. Sonu tahmini olarak dahi kaç bin yıl, kaç yüz bin yıl ışık genişliğinde olduğu, ışık yılı genişliğinde olduğuna dair ciddi bir tahmin yok. Herkes bir şey söylüyor. Konuyla alakalı olanlar. Fakat bunca geniş kainat içerisinde sayısını değil yıldızlarını galaksilerin dahi sayıları hakkında henüz sağlam bir fikir yok. Her bir galakside şu kadar yüz bin veya milyonlarla ifade edilen yıldızlar bilmem neler var. Ve bunlar öyle ne bileyim salıncak gibi veya dönme dolaplar gibi şeyler gibi Herhangi bir yere asılı ve bağlı olarak da hareket etmiyorlar. Buna karşılık düzenleri, hızları, intizamları birbirleriyle çatışmamaları, çarpışmamaları vesaire hep devam ediyor. Bunlar Allah'ın kudretine delil olmayacak da ne olacak? Kainat nasıl dönüyorsa, küçücük atomda çekirdeğiyle elektronlarıyla bilmem neleriyle her birisi kendisine göre bir hızla, bir keyfiyetle bir vaziyette dönüyor. Kainat, hareket, hayat, bilmem ne vesaire. Bunlar hala ilmin çözemediği problemlerdir. Hareket nedir, kardeşim? Fizikteki basit hareketten bahsetmiyor. Duran bir cismin yer değiştirmesidir falan değil. Kainatta duran bir şey yok. Her şey hareket halinde. Duruyor gördüğümüz şey bile hareket ediyor hakikatte. O halde hareket diye bir, yani durmak diye bir şey yok. Durmak diye bir şey olmayınca hareketi hiç tarif edemeyiz. Çünkü durmayı baz alarak hareketi tarif ediyoruz. Ve buna benzer. O halde şu kainatın eskilerin tabiriyle kevni ve fesadı yani oluş ve yok oluş diyelim. Hı? Oluş ve yok oluşuyla mükemmel bir Ahek var, bir alışveriş var, bir süreç var, bir varlığın devam ettirilmesi var. Fevkalade bir düzen var. Biz bu düzenin mükemmelliğini sadece kısmi bazı hadiseler üzerinde düşündüğümüz zaman algılayabiliyoruz. Her bir parça, her bir birim kendi içerisinde mükemmel bir düzene sahip olmakla birlikte bütün bunca birimlerin türlerini dahi ancak Allah'ın bildiği bunca birimlerin bir araya gelişlerinde de muazzam bir ayin. Muazzam bir düzen. İşte Eleyse zâlike bi kadirin alâ en yuhiyel mevte Suali burada yerine oturur. Bütün bunları yapan ölüleri diriltmeye kadir olamaz mı? Nasıl söylenebilir? O halde imani hakikatler de Görünüşte ilk anda iki kere iki dört gibi kesinlikle ortada değildir. Ama bu kainata bakmasını bilmeyenler için böyledir. Kainata bakmasını bildiğiniz zaman öyle uzun boyunu fizik, astronomi, kimya bilmem ne vesaire bilmenize gerek yok. Gözlem bile, adam akıllı bir gözlem bile insana İzah etmeye çalıştığım hakikatleri çok rahat bir şekilde göster görmesini sağlar insanın bunları. Ve insan bu hakikatleri anlar, idrak eder. Ve o zaman der ki, evet bütün bunları yapan ölüleri de diriltmeye kadir olan Yoktur bir zamanlar dediğim gibi Cenab-ı Allah ne diyor? هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ ح۪ينُ مِنَ الْدَهَرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا İnsanın üzerinden o henüz anılmaya değer bir şey değilken bir zaman gelip geçmedi mi? Söz edilmeye değmiyor. Bir zaman geçti. Arkasından ne diyor? Bakın ilahi mucizeye bakın. İnna halaknahu min nutfatin amşac Biz onu karmakarışık karışık bir nutfeden yarattık. Neler yok neler o mufsede? Mufsede'nin şey ne? Küçücük bir damlacık. Allahu ekber. Ne karışıklıklar karışıklıklar var oda. Kabiliyetimizden, zihnimizden, gözümüzün renginden, saçımızdan, tırnağımızdan, etimizden Oyumuza, posumuza, efendime söyleyeyim beynimize bilmem nesine göz rengimize varıncaya kadar. Olmayan bir şey yok. Hatta ne kadar doğru tabi zaman gösterecek belki. Hani eskiler alın yazısı diyorlar ya. Genlerimizde geçireceğimiz hastalıklara varıncaya kadar her şey belliymiş diye tezler var. Olur mu mümkündür. Cenab-ı Allah kaderimizi de aynı zamanda genlerimize şifrelemeye kadir değil mi? Vallahi olabilir yani ama Allah bilir. Herkes böyle bir iddia mümkün olmaz. Fakat biz mümkün olabilir mi diyoruz? Olabilir diyoruz. Olabildiği için genlerimize bunu işleyen levh-i yazıp zamanı gelince beni kaderimle karşı karşıya getirmez mi? ya? Bundan şüphe mi edeceğiz? Akıl işi midir bu? Evet. Dolayısıyla kafirler böyle diriltti böyle yemin etti Allah ölenleri asla diriltmeyecek dedi. Cenab-ı Allah ne diyor? Bela hayır bu yalandır. Bela olumsuz cümleyi reddetmek içindir. Hayır öyle değil manasında. Ve'den aleyhi hakka bu Allah'ın kendisi üzerine gerçekleştirmeyi Kendisi üzerine aldığı hak bir vaattır. Allah'ın gerçekleştirmeyi üzerine aldığı hak bir vaadidir diyor. İşte mesele burada, welakid nektarın la Fakat insanların büyük çoğunluğu bilmezler. Ya büyük çoğunluk ekstra nasıl insanların büyük çoğu bunlar içerisinde diplomalı da olabilir kariyer yapmış olanları da olabilir şu olabilir bu olabilir Kur'an-ı Kerim'in bahsettiği ilim farklı bir ilimdir. İnne ma yaxşa min ıbadi al Ancak alimler Allah'tan korkar. Yani ancak Allah'tan korkanlar alimdir. Allah'tan korkmuyorsa onun ilminin fazla bir kıymeti yok. İlmi, çünkü ilim gerçek, doğru olursa ilim ilmin tarifi şudur. İlmin, insanın bilgisinin hakikatle örtüşmesidir. Hakikata mutabık gelmesidir. İlim tarifi bu. Bildiklerimizin hakikatle örtüşmesi halinde o bilgi ilimdir. E, eğer benim bildiğim hakikatle örtüşüyorsa ve ben o ilmi değerlendiren bir insansam mutlaka bu ilim beni Allah'ın haşyetine götürecektir. Ne bilirsem bileyim. İster fizik bilgini olayım, ister tabiat bilgini olayım, ister Efendim madde bilgini olayım falan. İster hatta ne bileyim yani hatırınıza ne gelirse herhangi bir ilim dalının bir dalı da olabilir. Ne olursa olsun. Eğer bizim bildiğimiz hakikatle örtüşen bir ilimse ve biz o ilimin ilmin arkasındaki muhteşem ilahi kudreti görebiliyorsak Allah'ın huzurunda secdeye varırız. Yapacak başka bir şeyimiz olmaz. <Gülüyor> evet. Arkadaşla konuşuyorduk. Kalp doktoru. sahasında baya başarılıydı. Allah razı olsun, selamünün, hoş bir Müslüman. Daha önce de belki söylemiştim. Hocam diyor, insan kalbini tanıyıp da Allah'ın önünde secde etmemek mümkün değil. E dedim ben de öyle diyorum. Senin kalbi bilmiyorum ama öyle olması gerekiyor. Ki ne bu ya? Şu kadarcık bir şey değil mi? Her insanın kalbi ortalama kendi yumruğu kadardır demiyorlar mı? Bu kadarcık bir şey. Anne karnında belli bir dönemden itibaren pıt pıt pıt diye çalışıyor. Kimisinde yüzyılları geçiyor. Ve bu kalp devamlı. Temiz kan, kirli kan. Pompalayıp duruyor. Hesaplar bilmem neler yapıldığı zaman bilmem günde bilmem tonları bu buluyor. Ne kadarı buluyorsa. Pompaladığı giden gelen kan. Bir et parçası yapıyor bu iş. Birkaç damarla birlikte <gülüyor> bütün ve bütün vücut ondan onun gönderdiği kanla faaliyetini sürdürüyor. Hayatiyetini sürdürüyor. Allahu Ekber. E bu sade basit bilgi bu. Benim bildiğim Allah'ımın herkesin bildiği bir şey. Bir de kalp mutahassısının bunu bildiğini düşünün. Kalbi bildiğini düşünün. Bu kadarcık bile yetiyor. Mutahassıs olmaya gerek yok. Mutahassıs olmaya gerek yok. Bunu yaratan haşa. Nasıl her şeyi bilen değildir. Nasıl her şeye kadir olan değildir. Elbette ki her şeyi bilir, her şeye muktedirdir. Her şeyi en mükemmel şekilde yaratandır. Her şeyi en muhtena, en harika ölçüleriyle var edendir. Ama insanların çoğu bu hakikatleri gördüğü halde, hakikatlerin gereği olan imana ulaşmıyorsa onlar cahildirler. Mesela bu kadar basit. Dedim ona peki hocaların o zaman niye iman etmiyor? Hocamı inat ediyorlar. Başka bir izahı yok gerçekten. Başka bir izahı yok. Ya. Onun için derler ki işte bir öğrenciydik daha doğrusu onu söyleyecektim. De birisi dedi ki işte Yunan filozofları şu kadar büyük bu kadar bilmem ne falan filan. Hocamız ona sordu en büyük Yunan filozofu kimdir sana göre dedi. E dedi Sokrat'tır dedi. Niçin dedi e Allah'a iman ettiğini görüyoruz dedi. Sokrat'ın vardığı son nokta dedi. Sıradan müminin başladığı noktadır dedi. Sokrat. Büyük filozof olmuş. Ne olmuş? Allah iman etmiş. Mümin zaten işe La ilahe illallah diyerek başlıyor. Yani şey değil, yani onun için öyle filozoflar, filozoflar öyle büyük büyük şeyler diyor O da. buna getirdi sözü. O budur. Ha o kadar cehalet içerisinde bu kadar hakikati bilebilmesi bir iştir elbette. O da ayrı bir şeydir. Ama ne kadar hidayettir, ne kadar Allah tarafından makbuldür, o bizi ilgilendirmiyor, ayrı bir ulus. Peki niçin Allahü Teala ölümden sonra dirilişi gerçekleştirmeyi hak bir vaat olarak üzerine aldı? Yani ölümden sonra dirilişin faydası nedir? Ölümden sonra dirilişin ne hikmeti vardır? Cenab-ı Allah niçin bunu takdir etti? Bakın öyle çarpıcı bir hadise ki bu hikmet bile hiçbir delille gerek bırakmaksızın ahiretin vücudunu, hesaba çekilmenin vücudunu, varlığını zorunlu kılıyor. Mutlaka gerekir dedirtiyor insana. Yeter ki o insanda biraz akıl, biraz imsaf, biraz adalet duygusu olsun. Bakın ne diyor ayet-i kerime. Niçin diyor biz ahireti gerçekleştirmeyi üzerimize bir vaat olarak aldık. Niçin? Li yübeyyine lehumul lezî fî Hakkında anlaşmazlığa düştükleri hususları kendilerine açıklaması için. Biz müminler hadi bir kenara. Resuller geldiler bu hakikatleri söylediler. <gülüyor> ve iman etmeyenler onlara muhalefet etti. Cenabı Allah razı mıdır ki? Hakkın en büyük temsilcileri olan peygamberler yalanlanacak ve onların haklı oldukları kesin olarak ortaya çıkmayacak? Yalanlayanlar dahi biz zalimlermişiz diyecekler. Demek zorunda kalmayacak. O Allahü Teala adaletinde olmaz öyle bir şey. Sen iman edeceksin. İmanının gereğini yerine getirmeye çalışacaksın. Bunun için horlanacaksın, zulümlere maruz kalacaksın. Şuradan kovulacaksın, buradan uzaklaştırılacaksın, şöyle olacaksın, böyle olacaksın. Eğer önemlisi... Dinini hayata geçirmek isteyin, sana yasaklanacak. Sen bunun ızdırabını hissedeceksin. Birileri de seni ezmenin kendilerince keyfini yaşayacak ve Allahü Teala senin mazlumiyetini sana bırakacak, onun zalimliğini de yanında bırakacak. Böyle şey yapar mı? <Gülüyor> Cenab-ı Allah buna razı mı? Razı olmadığı için ahireti ikame edecek. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ diyor ya İşte bugün iman edenler kafirlerin düştükleri o zavallı duruma gülecekler. Çünkü ayetin bir öncesinde kafirlerin dünyadayken müminlerle alay etmelerinden, müminlere alay etmelerinden, onlara gülüp, onlara gülüp eğlenmelerinden bahsediyor. Ondan sonra soruyor, ayet sure böyle bitiyor. Hel suvibel kuffaru mâ kânû yâmelûr. <gülüyor> Kafirler yaptıkları dolayısıyla doğrulandılar mı? Tasvip edildiler mi? ne güzel yaptınız denildi mi anlara yoksa aksi mi oldu ahiret adeta olmuş ve kafirler cezalarını görmüş müminler de mükafatlarını görmek yolunda gitmekte gibi görünüyor öyle çünkü Cenab-ı Allah için geçmiş gelecek ayırımı yok bir şey olacaksa onun için olmuş gibidir onun için Kur'an-ı Kerim'de özellikle kıyamet ile alakalı ifadeler mazi dediğimiz dili geçmiş tiple anlatılır. Çoğunlukla öyledir. Niçin? Çünkü kesindir bunlar. Evet bu bir. Başka وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِب۪ينَ ya ...ve kafirler... ...dünyadayken... ...yalancı kimseler olduklarını da bilmeleri için... ...yalan söylediklerdi... ...iddialarında ahiret yoktur... ...Allah yoktur... ...Allah peygamber göndermemiştir... ...Allah şeriat indirmemiştir... ...gibi... ...küfrü gerektiren... ...toplu veya tek fark etmez... ...bütün iddialarında yalan söylediklerinin ortaya çıkması ve kendilerinin de bunu bilmeleri için olacak bu. Şimdi düşünün. Bu dünyada yaptıklarımız, söylediklerimiz ve inandıklarımız doğrusu sebebiyle kulum sen, inancınla, yaşayışınla akidenle, davranışlarınla, yapıp ettiklerinle doğru üzereydin. E, hatalar, günahlar o ayrı bir kulu. Doğru üzereydin. Senin karşında duranlar da batıl üzereydi. Diye, nihai bir mahkemede kim haklı çıkmak istemez? Ve kim haksız çıkmak ister? Çünkü o günde bu Haklı olan ebediyen kurtulacak. Haksız olduğuna hükmedilen de ebediyen helak olacak. İşte Cenab-ı Allah bu ayeti kerime ile de bize hakikati, karşılaşacağımız hakikati çok açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Sen hangilerinden olmak istiyorsun diyor. Sen hangilerinden olmak istiyorsun? Mesele bu. ha Bir daha öyle şey olur mu falan diyenler. <coughs> İnne ma kavluna li şeyin ıza aradnâhu en nekûle lehukun Ya. Öyle bir kadir-i mutlak. Öyle bir kallâq-ı alîm. kallâq hakim. Müdebbir lehimin musavvir celle celaluhu ve la ilahe gayruhu bizim diyor var olmasını veya olmasını istediğimiz herhangi bir şeye söyleyeceğimiz söz ona ol demekten ibarettir o da hemen olu verir o da hemen derhal olu verir bitti Ahirette, ahiret hakkında tereddüt etmeyi gerektiren hiçbir şey yok. Bir taraftan aklın kabul ettiği bir vaka, yani insanoğlu bu dünyada gerçekleştiğini görmediği mutlak adaletin gerçekleştiği bir zamanı arzular ve bu yaratılışı, fıtratı doğru olan herkeste karşı konulamaz bir istektir, bir arzudur. Bu arzu ve istek bile ahiretin varlığını zorunlu kılıyor. Aklımızın ve fıtratımızın zorunlu kıldığını Allahü Teala karşılıksız bırakmamıştır. Ahireti var edeceğini, yaratacağını, zamanı gelince herkesin amelinin karşılığını göreceğini, müminlerin Allah'ın mükafatıyla mutlu ve bahtiyar olacaklarını Kafirlerin, münkirlerin Allah'ın cezalandırmasıyla da ebediyen bedbaht olacaklarını anlatıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in aslında üzerinde dikkatle durulması gereken üsluplarından birisiyle karşı karşıyayız. İlk anda Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin Size şöyle geliyor olabilir. Ya konu değişti. Burada az önce ahiretten bahsediliyor. Şimdi bahsedeceğimiz ayetlerden, ayetler hicretten bahsedecek. Neye benzer bu? ifade yerindeyse, belli bir istikamete giden, bir tren düşünün. Bu tren yeri geldikçe makas değiştiriyor. Allah Fakat yolun dışına çıkmıyor. Bu şekilde surelerde de anlatımlarında özellikle uzun surelerde böyle bir takım makaslar ikanında görüyoruz. Ama neticede o makasların hepsi bir yola geliyor ve bir noktada bir istasyonda bir araya geliyor, buluşuyor. Her bir sureyi de böyle bir yol olarak düşünün. Bütün sureler Kur'an denilen o muazzam istasyonda bir araya geliyor. Böyle bir şey. Benzetme ne kadar uydu bilmiyorum ama anlatmaya çalıştım. Şimdi diyor ki وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ Ya... Kimse demesin, biz bu dünyada ya inancımız dolayısıyla zulme uğradık. Reva mıdır bu? Biz hakka eli olduğumuz halde mazlumuz falan. Cenab-ı Allah peygamberleri de zulme maruz bıraktı. Mazlum oldular peygamberler Onlara da zulmedik. Cenab-ı Allah'ın bir hayat kanunu. Hak ve batıl davasının özünde yerleştirdiği bir kanunun gereğidir bu. Müminler tarih boyunca öyle zulümlere maruz bırakıldılar ki, yerlerinde yurtlarında onlara rahat verilmedi. İnançlarından dolayı öyle zulümlerle karşılaştılar ki, Resulullah'ın ifade ettiği gibi hicret ettiği zaman en sevdiği yerlerden ayrılmak zorunda kaldılar. Hicret ettiği zaman dönüyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den çıktıktan sonra. Tepeden Mekke'ye bakıyor. Allah'a yemin ederim sen Allah'ın en sevdiği şehirsin diyor. Yine Allah'a yemin ederim Allah'ın şehirleri arasında en sevdiğim şehir benim de en sevdiğim şehir sensin diyor. Ama senin zalim halkın var ya, beni buradan çıkmak zorunda bıraktılar. Onlar beni buna mecbur etmeselerdi bırakıp gitmezdi. Bu ifadelerde Resulullah'ın karşı karşıya kaldığı ve dolayısıyla ashab-ı kiramın, karşı karşıya kaldığı zulmün boyutunu tasavvur edebiliyor muyuz? Allah'ın en sevdiği şehir, Allah'ın sevdiğini en çok seven bir peygamber. Üstelik doğu büyüdüğü şehir. İbrahim aleyhisselama kadar varan hatıraları olan bir şehir. Adem aleyhisselama kadar hatıraları Nuh aleyhisselam peygamber kadar hatıraları olan bir şehir. Ve son peygamber bu kadar tevhidin ve nubuvvetlerin peygamberliklerin hatırasını taşıyan bu şehri, peygamber olduğu bu şehri, 13 yıl peygamberlik vazifesini yaptığı bu şehri, terk edecek kadar müminleriyle birlikte zulme maruz kalıyor. Bunu tasavvur etmek mümkün değil. Peki, böyle zulümler oluyorken şu dünyada, bu zalimler zulümlerinin karşılığını görmeyecek mi? Ve gördüler mi acaba? Yoksa gördükleri sadece yaptıkları o da tövbe etmeyenlerden bahsediyoruz. Sadece yaptıkları zulmün ancak küçük bir karşılığı mıydı dünyada gördükleri? Ee öbür yaptıkları ne olacak? Bu da ahiret için ayrı bir delil. Onun için ilk anda zannediyorsunuz ki ya hicretle ne alakası var? İşte böyle bir alakası var. Alakalardan birisi. Onun için Kur'an-ı Kerim'de haşa yerinde olmayan bir ayetten, bir sureden haşa bahsetmiyoruz. Yerinde olmayan bir kelimenin varlığından dahi söz edilemez. Her şeyle mucize bir kitap. büyük bir kitap. İşte وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا öyle zulüm yok şey yok rahatsın huzurdasın ben yine de hicret edeceğim böyle şey olmaz bir işin var gücün var ticaretin var seyahat etmek istersin o ayrı o hicret olmaz o seyahattir o ticarettir adına başka bir şey değil hicret akiden dolayısıyla zulüm göreceksin müminsin diye sana baskı yapılacak ve sen dinini orada istediğin gibi veya gerektiği gibi yaşayamıyorsun. O takdirde hicret mevzu bahisi olur. Onun için, onlar için de Cenab-ı Allah ne diyor? İnne ardi vasiah. Arzum geniştir. Burada bunalırsanız öbür tarafta gidin dininizi yaşayın. Mekke'de olmazsa Habeşistan'a gidin. Habeşistan'da olmazsa Medine'ye git. Ama asıl olan ben ne olursa olsun vatanımda kalayım değil. Asıl olan dinimizdir. Asıl olan dinimizi yaşayabilmemizdir. <gülüyor> dinimizi yaşayabilmemizdir. Bütün mesele budur. Ölçü budur. Ve bu ölçüye göre bizim taşa toprağa ve o taşta toprakta uygulanan sisteme karşı tavrumuz belirlenir. Arz Allah'ındır. Biz böyle inanıyoruz. Kur'an böyle söylüyor. İnne arzi vasia diyor. Benim arzım geniştir diyor yalnız bana ibadet edin yani nerede bana ibadet edebilirseniz edebilirsiniz burada ibadet edin burası ben sizin ibadetinize engelse ibadetinize engel olunmayacak bir yere gibi. burada mahkumsanız hakim olmanın yollarını arayın Cenab-ı Allah hakimiyetin bizim hakim olmamızı bizim şahsımız için istemiyor yani bize özellikli ...davrandığı için, bizi kayırdığı için değil. Niçin bizim hakim olmamızı istiyor? Onun diniyle hükmetmek için. Mesela budur. Diniyle hükmedildiği zaman ne olur? Önce olmayanların bazılarını söyleyelim. Sömürü olmaz. Zulüm olmaz. olmaz. Adaletsizlik olmaz. Keyfi muamele yapılmaz. Hak kuvvetlinin olmaz. <gülüyor> Haklı olan kuvvetli olur. Mesele <gülüyor> bu. Ve başka ne olur? Allah'ın dini hükmetmiyorsa, Allah'ın şeriatı hükmetmiyorsa bir veya birkaç avuç kişi öbür insanları adeta ilah gibi kendilerine köle edinir. İlahlaşırlar, firavunlaşırlar. Mısır'ın mülkü benim değil mi? Dedirtirler kendilerine. Veya başkalarına. Şu hurmaklar görmüyor musunuz? Benim ayaklarımın altından akıyor. Sizin benden başka ilahınız yok dedirtir. Geçmiş firavunlar da dedi, Çağdaş firavunlar da söylüyor. İlla biz firavunuz demelerine Veya ben ilahım demelerine gerek yok ki. Kanun ve şeriat koymak Allah'a bir akıdır. Bitti. Bunu ben yapıyorum dediğin zaman sen de firavunlaştın. Bu olmaz. İslam hükmedince Allah'ın emirleri uygulanınca işte bu olmaz. En büyük felaket de budur. Çünkü o zaman ne adalet olur, ne hakkaniyet olur, ne ekonomi yolunda gider, ne şu olur ne bu olur. Niçin Allah'ın dininde faiz yoktur? Allah'ın dinindeki bütün Allah'ın dini dışındaki bütün iktisadi nizamlarda faiz vardır. Çünkü faiz zulmün, maddi zulmün en büyük göstergesidir. Faizle Fakir fukaranın kanıyla zenginler yüzer çünkü. Yahudiler yüzer. Ve bütün o okyanus Yahudilerin cebine akar, kesesine akar. Dünyayı daha da güçlü bir şekilde sömürmelerine sebep olur. Onun için bu dini istemez kapitalistler sermayedarlar. Sömürücüler. Amerikası başta olmak üzere. Siyonizm sermayesi başta olmak üzere. İslam'ın bugünkü İslam dünyasına hakim olduğunu düşünün. Bir anda bu kadar yerden faiz gelirleri kesilecek. Bu insanlar kendi kendilerine yetmeye başlayacak. Adil bir paylaşım olacak. Servet doğru ve adil bir şekilde dağılacak. İnsanlar hepsi hayatta durabilecek. Birileri öbürlerin sırtında tırmanmayacak. Yükselmeyecek birileri ezilerek, öbürleri onların üzerine çıkarak yükselmeyecek kimse. Herkes Allah'ın önünde, Allah'ın eşit haklara sahip kulu olacak. Uluslararası istikbar bunu kabul eder mi? Onu ister mi? İşte Mekke müstekbirleri de istemediler çünkü La ilahe illallah davasının kendilerinin nelerine mal olacağını biliyorlardı. La ilahe illallah davası sadece basit bir akide değildir. Hayatı da değiştiren bir akidedir. Hayatın rengini, boyasını, şeklini baştan sona kadar değiştiren bir akide. La illa illallah, illallah diyen bir mümin yerinde duramaz artık. O içinde yaşadığı hayatın la ilahe illallah akidesine ne kadar aykırı olduğunu görmeye başlar. Ve gördüğü her yanlışı düzeltmek için dini gereği akidesi gereği faaliyete geçmek ister. Kendisi gibi inananlarla bir araya gelmenin yollarını arar. Allah'ın dinini harfiyen ve en mükemmel şekliyle uygulamanın çareleri üzerinde kafa olur. Bunu yapmaya başladığı zaman egemen kafir sistemler de onun üzerine Mekke dönemindeki gibi baskılar uygular. Yanlarında kalacağını zannederler. Cenab-ı Allah ise hicretle o Müslümanlara en büyük fetihleri nasip etti. Hicret ettiler Medine'de Mekke'de kuramadıkları hayat nizamlarını kurdular. 50 yıl gibi bir zaman zarfında o zamanki dünyanın yarısına hakim oldular. Akide sağlam yerleşince müminin kalbine fütuhat çok kolaylaşır. Çünkü en büyük fetih senin kalbinin la ilahe illallahla edilmesidir. Ona açılmasıdır. Bu şekilde olmuş kalpler bir araya geldiği zamanın önünde de hiçbir sur dayanmaz Allah İstanbul surları daim Onun için önce bir şirkten imana hicreti doğru ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Küfrün bu görünüş şeklinden İslam'a, İslam'ın hakikatine hicret edeceğiz. Günahtan itaate hicret edeceğiz. Cimrilikten Allah yolunda infaka hicret edeceğiz. Tembellikten durup dinlenmeden hak yolda çalışmak üzere hicret edeceğiz. Kısacası, hicret önce müminin hayatında başlayan bir inkılaptır. bir devrimdir. İnsanın kendi kendisini ciddi manada değiştirmesidir. İşte bu hicret edenlere ait kerimmenin o kısmını okuyup biraz ara verelim sizi biraz daha fazla yormayalım. Zulme uğramalarından sonra Allah için bakın. Allah yolunda hicret edenlere gelince Onlara dünyada bir güzellik, imkan ve iktidarı vereceğiz. Güzel bir imkan, güzel bir iktidar vereceğiz. Onları güzellikle yerleştireceğiz diyor. Ayet-i Kerime arkasında devam edeceğiz inşallah.